Ve Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyodasınız ve iklim için programı başladı. Ben Can Tombil. Ben Yüce Sönmez. Destekleri için Deniz ve Leyla Türkmen'e de teşekkür ederiz. Bugün Ömer Madra yanımızda yok ama bir konuğumuz olacak galiba. Evet. Bugün 23 Nisan Ömer abinin koltuğunda oturuyorsun Can. Evet. Önce de Tali oturmuştu. Şimdi artık sıra bende. Bundan sonra bana e, Can Ömer Madra Tombil diyebilirsiniz. Hepsi bir ara. Ee, bir konuğumuz var. Konuğumuz Ferdi Akarsu. Kendisi biyolog. E, aynı zamanda yaban hayatı e, araştırmacısı uzmanı. Kendisiyle yıllarca beraber de çalıştık. Şimdi hattımızda o var. İzninizle kendisine Ferdi diye hitap edeceğim. Ben arkadaşım olduğu için. Merhaba Ferdi. Günaydın. Merhaba. Merhaba. Günaydın nasılsınız? Günaydın. Merhaba. Teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkürler. Çok iyiyim. Her şey yolunda. Ee, senle toy konusunu konuşacağız. Ee, toy nedir diye merak eden dinleyicilerimiz vardır şu anda. Onlara hemen çok kısa bir bilgi vereyim. Türkiye'de uçabilen en... Büyük kuş, toy, en ağır büyük kuş. Var, evet. e, pardon, en ağır kuş. Ee, uzun yıllardır da Ferdi ile toy arazisine gitme planları yapıyoruz ama bir türlü denk düşüremedik. Kendisi yeni araziden geldi, benden habersiz gitmişti. Şimdi o arazinin sonuçlarına dair biraz konuşacağız. Çünkü ilginç bir hayatları var toyların. Ee, ekosistemimiz açısından özellikle önemli bir gösterge tür toy. Ferdi bize önce biraz toylardan bahseder misiniz? Nasıl eder misiniz? Nasıl kuşlar bunlar? Biraz dinleyicilerimizi ee, bilgilendirelim Senin de söylediğin gibi Uçabilen dünyadaki en ağır kuş Erkekleri yaklaşık 18 kilo varabiliyor Değişkenlik gösteriyor ama Dişileri biraz daha küçük oluyor Çok gösterişli güzel kuşlar Tarım kuşları Ama ne yazık ki nesi tehlike altında Tüm dünyada yok olmak üzere Sadece Türkiye'de değil Türkiye'de Durum biraz daha kötü. Çünkü Orta dünya Avrupa dağılımı nasıl, Ferdi? Dünya dağılımı Orta Asya, Türkiye ve Avrupa diye düşünebilirsiniz. Hı hı. Rusya yani birazcık hani eski dünya dediğimiz yerde dağılım gösteriyor. E, ama temelde bozkır kuşu. E, Orta Avrupa'da da işte özellikle Avusturya, Almanya, Macaristan oralarda var. İspanya'da Bir popülasyonu var Birazcık bozkır yani orman olmayan Açıklık olan alanlarda yaşayan Açıklıkları seven Tarımla özdeşleşmiş Kuşlardan biri ekosisteminde Gösterge kuşlarından biri senin de söylediğin gibi Ne yazık ki Nesil tehlike altında ve biz de yıllardır O kuş için araştırmalar Yapmaya çalışıyoruz bakanlıkla beraber Derneklerle beraber Nedir durum Türkiye'de Popülasyon bilgileri ve dağılımı Nasıldır Aslında bunu söylemek biraz zor. En son 2010 yılında bir makale yayınlamıştık biz bu konuyla ilgili olarak. O günden günümüze münferi çalışmalar var. Bütün Türkiye'nin tamamını araştırma yapan bir çalışma yok. Biz de parça parça ne yazık ki kaynak sıkıntısından dolayı yapabiliyoruz ama tahminimiz var elbette. O tahminde 3 aşağı 5 yukarı şöyle oluyor. Orta Anadolu ve... Ee, Güneydoğu Anadolu popülasyonumuz var bizim iki popülasyon üreme popülasyonu Orta Anadolu popülasyonu 250 bireyin altında yani maksimum 250 birey gibi görünüyor şu anda. Doğu Anadolu popülasyonu da muhtemelen 300-400 birey ama şöyle bir durum var. Ne yazık ki Güneydoğu'daki doğu doğudaki özellikle popülasyon ee, şey araştırılmıyor. Yıllar <Gülüyor> oldu en son herhalde Ben bakmış olabilirim yine 4-5 sene önce. Özellikle muş popülasyonu çok büyük. Ortana doluyor yine e, bakıyoruz alanlara. Az az ama güneydoğun adına hiç bakılmıyor. Son durum ne açıkçası bilinmiyor. Bir sürpriz de olabilir. Umarım olmaz ama durum yani tüm Türkiye'de 500 birey civarında var yok öyle söyleyelim. Sanırım o yüzden kırmızı listede değil mi? Evet. evet aynen öyle yok olmak üzere. Niye biz buna üzülüyoruz? Aslında onu söyleyeyim. Aslında tüm canlıların ...yok olma sürecine girdiği zaman... ...üzülülmesi normal bir şey ama... ...Toy'un şöyle bir durumu var... E, ...tarım kuşu... ...insan kuşu... E, ...besin kuşu aslında... ...Anadolu'da neolitik dönemde yani yaklaşık... ...10 bin yıllık... ...işte bu insanın sivilize olması... ...yerleşik hayata geçmesi, tarıma başlamasıyla... özdeşleşmiş kuşlardan biri... ...bizle beraber o da evrimleşmiş Anadolu'da... ...tarımsal e, alanlara... ...aslında özgü kuşlardan biri... ...haline gelmiş... Ee, ama ne yazık ki sondaki endüstri devrimi diyelim ondan sonraki makineli tarım ve kimyasalların artıyor olmasından dolayı e, çiftçiyle arası biraz bozuldu. E, çünkü aynı işi yapıyorlarken ikisi de aynı yerden ekmek yiyorlarken şu anda ne yazık ki biri yok oluyor. E, toy'un bir özelliği aslında olduğu yerin hala çok doğal ve sağlıklı ve iyi tarım Yapıldığını gösteriyor olması O yüzden gösterdiği bir tür O yüzden varlığı var olduğu yerler Bizim için çok kıymetli Sadece bir biyolojik bölgenin varlığı açısından değil de orada hala güzel Sürdürülebilir temiz sağlıklı Bir tarımın da yapıldığı Besinlerin gıdanın üretildiği Bir kırsal hayatın varlığını da Bize gösteriyor ee, Bir defasında toy, toy araştırırken Muş civarında bir çobana Sormuştuk kuşu tarif edip Ee, önce toy demiştik anlamamıştı sonra tarif edince ha o mu kuzu gibi abi o kuş diye yanıt vermişti bize. Ee, bunun e, toylarla ilgili ciddi problemlerden bir tanesi de sanırım avcılık. Avcılık aynen öyle aslında Tansu Gülpınar var Tansu abi hı hı. ilk araştırmaları o yapıyor işte Kayseri Orta civarında. Ee, onun yine yerelden duyduğu sizinkine benzer bir tabir vardır. Böyle toy uzaktan büyük bir dediğimiz gibi uçabilen en ağır kuş olduğu için büyük de heybetli de bir kuş uzaktan bakıldığı zaman zaten sürücül bir kuş o da tarlalarda bu gruplar halinde e, besleniyorlar. Uzaktan bakıldığında gerçekten bir koyuna ceylana benziyor. O o yüzden de köylülerle konuşulduğu zaman o vakitlerde Taşgür Tınar'ın bir şeyidir bu söylemiş. Onlardan aktardığı bir şeydir. Uçarsa toy, kaçarsa ceylan diyorlarmış o zamanlar. Evet. E, o kadar hani sürü, o kadar yüksek sayılarda var ve o kadar güzel halkla iç içe bir kuş ama ne yazık ki e, kemiksiz kuzu da diyorlar <gülüyor> aynı insanlar. <gülüyor> yani yani bu şu anlama geliyor. Anadolu'da bilinen böyle e, mimli e, av kuşlarından biri. E, asıl öylesen. büyük nesli tehlike almasın, altında olmasının temel en önemli nedenlerinden biri aslında bu. Hala da ne yazık ki bu kaçak avcılık devam ediyor. Bakanlık bununla ilgili ciddi yaptırımları olsa da hapis cezasına varan hala belli ölçülerde e, kaçak avcılık ve hayvanın işte bu soy tehdidi ne yazık Hı. ki sürü yok. Bir konuyu biraz açmak istiyorum Ferdi. Ee, Toy'da biraz e, bizim turnalarla ilişkimizi andıran bir ilişkisi var insanlarla galiba. İç içe e, geçmiş bir ilişki bu. E, benim aklımda kalan bir bilgi var. E, Toy'la özellikle endüstrileşmenin, tarımda endüstrileşmenin ve tarlalara biçer döverlerin girmesinin ve tarla sürme dönemiyle Toyun e, kuluçkaya yatma döneminin çakışması nedeniyle birçok yumurtanın, yuvanın, biçer döğerlerinin altında kalması gibi bir problem de hatırlıyorum. E, bu e, söylediğim şey geçerli midir toyların? Geçerli. geçerli. Bu gittiğimiz arazide bile yine söylediler. E, ne yazık ki e, aslında şöyle bir durum var. Siz baş, bahsettiniz ama turnayla ilişkisi var diye. Bu hayvanlar turnayla aynı aileden zaten. Hı -hı. Yani akrabalar öyle söyleyelim. E, turna da... Cana yer... yakınlar yani. insandan çok fazla ürkmüyorlar. İç içe e, yaşayabiliyorlar aslında. Valla yani traktörle, ta, köylüyle öyleler. Ama benle ya da normal e, hani beyaz zeka insanıyla diyelim, <gülüyor> araları iyi değil. Yani öyle bir kilometreden fazla yaklaşabilmek çok kolay değil. Teleskoplarla bakıyoruz. Ama çobanlarla vesaire daha fazla... Onlar ilişkide olduğu için onlardan da zarar görmüyorlar. Şart bulmuşları yerde, evet yakınlaşabiliyorlar bir ölçüde. Şöyle bir yani durum var. Dönümler... Önce ölçüp biçip tartıyor mu karşılaştığı insanlar? Evet, çok akıllı hayvanlar. Yani nereden tehdit geleceğini artık öğrenmişler. Bunu aktarıyorlar da. Yani bir çobandan tehdit gelir mi, daha önceden geldi mi, gelmedi mi? Bunları ölçüp biçiyorlar. Dolayısıyla bir arabayla yaklaştığınız zaman çok uzaktan size reaksiyon veriyor. Ama bir işte ne bileyim eşekle ya da bir çobanın yanına yaklaştığınız zaman biraz daha fazla yaklaşabiliyorsunuz ama bu fazla dediğimde 200-300 metre kadar. Anladım. Yine o mesafeyi koruyor. Çünkü hayvan yüzyıllardır, bin yıllardır hatta belki yani av kuşu ne yazık ki. E, dolayısıyla öyle bir şey geliştirmiş. E, Refleks geliştirmiş. E, şöyle bir durum var. Ne yazık ki e, bu hayvanlar aslında yavru yumurtlama dönemi ve yavruyu büyütme dönemini tam eski sistemdeki tarıma göre adapte etmişler. Yani siz normal bir tarım yaptığınız zaman böyle çok gübreli olmayan, hormonlu olmayan e, bu hayvanın yumurtlama zamanı ve yavrunun boyun, boyu, boyuyla yavruların ekinlerin boyu aynı gidiyordu. Yani şöyle bir durum var. Bu hayvanın açıklıkta e, ekinlerle beraber olması lazım ki görünmemesi yani kamufle olabilmesi. O yüzden o onu ayarlamıştı. Ama ne yazık ki son yıllarda bu gübreli tarımda iklimdeki değişiklikler falan Ekinlerin biraz daha hızlı olgunlaşmasını sağladı Öyle olunca da daha hayvan yumurtadayken Belki yavruları daha çok küçükken Ekilip biçilmeye başlandı Ve biçer döverler makineli tarımla beraber girdiler Ve buna trapping deniyor Ezildi Eziliyorlar hala eziliyorlar. Bununla ilgili tüm dünyada bu sorun var Şöyle çözümler de var Türkiye'de daha başlamadı ama biz öneriyoruz <gülüyor> Alanlarda Bu <gülüyor> bu makine biçer döver Traktör gibi aletleri Ses çıkaran E, aparatlar takılıyor. Yani hani hayvana daha çok uzaktan ben geliyorum e, kaç e, diyen en azından ölmesini engelleyen aparatlar. E, elbette hani bu e, tam o yarayı e, tedavi eden bir durum değil ama en azından hani belli ölçüde en azından hayvanın e, an, bir anaç bireyin ölmesini engelleyen, ezilmesini engelleyen bir durum. E, böyle olunca uçtuğu zaman çiftçi de görüyor o sesi gören. Ee, toyuştuğu zaman o yuvanın etrafından da dolanıyor Hani yuvayı gördükleri zaman ezmiyorlar zaten Bilmedikleri için eziyor onlar da çoğu zaman Öyle alet edevat da var ama ne yazık ki bu sorun hala devam ediyor Ülkemizde hala bu alet edevat kullanılmıyor. Ama yani, Avrupa'da kullanılıyor. Zaten bu da herhalde çok e, dinleyicilerin de yüreğini serinleten bir çözüm olarak gelmemiştir. Yuvaya ve yumurtalar mi? gittikten sonra evet evet hayat biraz zorlaşıyor kuşun neslini devam ettirebilmesi Aynen, için. Evet. Sanırım e, buna en güzel çözüm e, geleneksel tarım metotlarını en azından e, bu hayvanın dağılım noktalarında e, teşvik etmek hayvanı korumak için. Ve insanların nasıl bir canlıyla karşı karşıya olduğunu e, konusunda bilgilendirmek herhalde. Özellikle üreticiler, çiftçiler, e, o bölgede kesinlikle. yaşayanlar ve bir takım eğitim çalışmaları. Konuşmanın arasında bir ara e, iklimin de bu canlıların e, yaşam döngüsünde önemli bir etken olduğunu söyledin Ferdi. Evet, Şimdi evet. geleceğe dönelik Türkiye'deki iklim değişikliği projeksiyonlarına baktığımızda Bozkır ekosistemi, Akdeniz iklimiyle beraber en fazla etkilenecek noktalardan bir tanesi olarak gözüküyor. Özellikle Toyun'da yaşadığı Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesi ciddi problemler yaşayacak gibi gözüküyor iklim değişikliği nedeniyle. Geçen sene... Ee, bir iklim değişikliği haberi yaptıktan sonra Güneydoğu'dan beni bir e, hayvan üreticisi e, hayvan besleyicisi aramıştı ve şöyle söylemişti bizim hayvanlarımız artık e, çok erken kuruduğu için otlar Ağızları yara oluyor ve e, yani eskisi gibi yapamıyoruz hayvancılığı diye ifade etmişlerdi. Şimdi her şey değişiyor yavaş yavaş iklim değişikliğiyle beraber. Bu toyların yaşam döngüsünü nasıl etkileyecek? Bir de oradan yola çıkıp aslında biraz Anadolu'da sen e, bunun etkilerini görüyor musun iklim değişikliğinin diğer canlılar üzerinden, üzerinden de bakarak? Biraz biz onlardan yani. bahsedersen. Şimdi şöyle söyleyeyim iklim değişikliği birincisi Orta Anadolu bozkırları Akdeniz'le beraber senin de söylediğin gibi ciddi bir şekilde vuracak. Diğer yerlere nazaran biraz daha fazla vuracak. Bu da şu anlama geliyor. Toy gibi turna gibi hayvanlar göçmen hayvanlar. <gülüyor> Ama bizim leylek gibi göçmüyor onlar bizim Anadolu popülasyonu. Şöyle bir durum var onlarda. Ee, diyelim ki ee, Konya'da ürüyorum ben toyum. Hı hı. Sıcaklık şayet kar yağdı ve sıcaklık sıfırın altında Belli bir derecelere düştüğü zaman Diyor ki burada ben çünkü bunlar tohum hayvanları Kar altında çok fazla tohum bulamıyorlar hı hı. öyle düşünün ee, Güney'e doğru gidiyorlar Dolayısıyla bütün hayatları aslında hava sıcaklığına bağlı Bütün o evrimlerini buna geliş, göre geliştirmişler hı hı. Ama bu evrimsel süreç milyonlarca yılda gelişmiş bugüne kadar Ama ne yazık ki sözünü ettiğimiz iklim değişikliği Ee, onlarca belki 20 yıl 30 yılda çok daha hızlı ivmeli Yani bir hayvanın bir canlının ona adapte olabilmesinin teorik olarak imkanı yok Çok hızlı gelişiyor Dolayısıyla e, çok izlemek gerekiyor Acaba canlılara ne olacak diye Çünkü bilmiyoruz onlar da bilmiyorlar ne olacağını ee, Sadece etkileneceğini %100 söyleyebiliyoruz Ama bu etki iyi mi olacak kötü mü olacak kimse bilmiyor Yani bununla ilgili projeksiyon yapmak da Ee, çok kolay değil çünkü uzun yıllara dayanan izleme çalışmaları gerekiyor ama iklim değişikliği uzun yıllarda olmuyor Çok hızlı oluyor evet. sıkıntımız orada Yani o yüzden Biz etkilendiğini biliyoruz görüyoruz Ama bunun ne yönde olacağını bilmiyoruz Ama şöyle söylemekte fayda var Tarım etkileniyor her şeyden önce Bu kuş da tarım kuşu Tarım kuşu olduğu için de ne yazık ki e, Olumsuz yönde etkileneceğini Biliyoruz ben bir de şunu söylemek istiyorum Hani belki kentlerde ben de İstanbul'da yaşıyorum Kentlerde yaşayan insanlara İşte Anadolu'daki işte Orta Asya'daki bir kuşun toyun varlığı yokluğu ne kadar çok ifade eder diye Belki hani bağlantı kurmak zor olabilir ama iklimde şöyle düşünmekte fayda var Bizim yediğimiz o ekmeği buğdayın sağlıklı olması toyun orada olmasına bağlı Çünkü sürülebilir tarım denilen şey popüler bir ifade ya Aslında orada toyu sürdürmekle alakalı bir durum şöyle Biz orada da. toyu Buyurun. Şöyle de aktarabilir miyiz e, dinleyicilerimize? Yani mesela bir pazara gidiyorsunuz, aldığınız domatesin ve salatalığın e, sertifika, organik sertifikası varsa nasıl ki ilaç atılmamış bu doğal bir üründür diye alıp evimize götürüp yiyorsunuz ve yiyoruz. Aslında Toy'un yaşadığı bir yerden gelen ürün de bu, bu sertifikanın başka bir haliyle... Ee... Daha doğalı. Evet. öyle. Organik bir sertifika oluyor. Belli ölçüde en azından atılmamış anlamına geliyor. Çünkü çok agresif bir şekilde zehirdir, gübredir vesaire atılan yerlerde zaten hayvan olamıyor. O yüzden yaptığınız tespit doğru. Zaten tam da bunda binaen İspanya'da yıllardır büyük bir proje yürütülüyor. Şöyle ki... Toyun yaşadığı yerdeki ürünler hı hı. Ve çiftçiler destekleniyor Devlet tarafından ve STK'lar Ve insanlar tarafından Onların ürettikleri ürünler Bir şekilde farklı bir ambalajla Toy dostu ürün diye düşünebilirsiniz Bunu hı hı. buğdaylı olsun Mısır olsun fıstık olsun ne olursa olsun Artık orada üretilen Öyle pazarlanıyor ve o çiftçiler Hiçbir şekilde gübre, işte suni gübre, zehirdir, hormondur vesaire bu tür şeyleri kullanmıyorlar. Dolayısıyla böyle bir teşvik sistemi gelişmiş ve <gülüyor> Avrupa'daki şu anda popülasyonu sabit ve artan tek popülasyon aslında orası, İspanya. Ne kadar ee, çok da başarılı bir şey. Yaklaşık 500'den fazla şu anda orada birisi sayacak. Ee, o yüzden artıyor da sayısı ve inanılmaz da bir turist e, potansiyeli var. Çünkü niye bunu söylüyorum? Kuş çok heybetli bir kuş. Özellikle de bu zamanda. Şu anda biz tam onların lek zamanı lek ne diyecek olursanız bunların bir düğünü var o bozkırda. 3-4 tane erkek bu değişiyor. Dişileri etraflarına topluyorlar. Baya bildiniz bizim düğün gibi düğün yapıyorlar. Erkekler dans ediyor. Dişiler onları seyrediyor. Siyerini <gülüyor> kabartıyorlar. Dinleyen arkadaşlar internette bu, e, toy diye yazarlarsa zaten o dediğim Tahmini görecekler o fotoğrafları evet, falan o kendini şeylerin... kabartıp muhteşem bir canlıya dönüşüyor dans eden kuş. Aynen böyle birbirine kur yapıyorlar ve buna zaten orta Asya'da biliyorsunuz toy kurmak denen bir kavram var çok eski bir şey ama ya buradan geliyor. Dü... Tabi tabi düğün kurmak toy kurmak böyle bir eğlence şenlik anlamına gelen bir kelime Tü, türün anlamının bir, bir bir ölçüde buradan bir ölçüde de toy hani yer anlamında toygar denir ya. Hı hı. Ondan sonra hani böyle bir yer kuşu toprak kuşu. Anlamına geldiği düşünülüyor ama zaten e, Şu iki hafta üç hafta Onların düğünleri var biz de onları aslında Gidip gördük o yüzden e, Toyun olduğu yerdeki Çiftçi toyun olduğu yerden gelen Buğdayı gidin bulun Bence <gülüyor> en iyi Sertifikadan e, daha başarılı Garantili. Çünkü oradaki köylüyü de Destekliyorsunuz oradaki canlıyı da Destekliyorsunuz alırken köylüye de ne olur Söyleyin bakın buraya Atmayın diye falan vesaire diye Yani bunu bizler yapacağız artık çünkü Devlette, de STK'larda bir yere kadar belli şeylere müdahale edebiliyorlar. Ee, bizler bunu çok sağlayabiliriz. İstanbul'da çok yakın yerde varlar mesela 3-4 saat mesafede arabayla. Görmesi gerçi biraz zor bir kuş çünkü sayısı evet. çok çok az. Bir de e, biraz zaman ilerleyince kamufle olma yeteneği de çok artıyor. Bozkır'daki bitkilerin evet. sararmasıyla görmesi çok zorlaşıyor tarlaların içinde. Ee, en güzel zamanı görmek için e, dedi. Evet. Bir iki, iki. hafta en güzel zaman. Evet umarım bu e, toy zamanı e, kurdukları şenliği senle görme fırsatı yakalarız. Ben... İnşallah 10 günümüz daha var söz vermiştim yapacağız onu seninle. Tamam <gülüyor> ee, şimdi birkaç tane şey daha sormak istiyorum. Hazır bu konuya gelmişken şimdi, e, sen aynı zamanda e, kuşlar üzerine çalışıyorsunuz uzun Hı -hı. zamandır ve başka canlılarla ilgili araştırmalarında içinde yer alıyorsun. Genel olarak aslında tarımımız nereye gidiyor? Kuşlar üzerinden bunu okuyabiliyor musun? Bize neler söyleyeceksin? Valla okuması çok zor değil. Çünkü ee, yani bu, bu, bu kuş gözlemciliği İngiltere'de tarım politikalarını değiştirdi. Avrupa ee, Birliği'nde aslında. Hat, hat, hat, Avrupa evet birliğinde, hatta Avrupa tabii. Birliği'nde tabii. bizde bu konu ne kadar ilişkili görülüyor henüz? E, tam olarak emin değilim. Biraz senden dinleyelim. Şöyle bir şey. Önce şu teknik bilgiyi verelim dinleyici arkadaşlara. Şimdi Dünyada canlı grupları var biliyorsunuz Balıklar, memeliler, işte yılanlar Sürüngenler her neyse ee, Kuşlar bunların içinde birazcık Farklı bir yere sahip Özel ya da daha iyi daha güzel anlamda değil ama kuşlar gösterge Türler yani bir Habitatta yaşadıkları yerde iyi ya da kötü yönelik bir değişiklik Olduğu zaman bunu ilk gösteren Canlılar kuşlar oluyor Hızlı Esiz, tepki Hareket için. kabiliyetlerinden ha. Dolayı evet yani uçabiliyorlar Ses çıkarabiliyorlar hani Dolayısıyla kuşları izliyor olmak aslında oradaki değişimleri e, hızlı biçimde görüyor olmak anlamına geliyor. O Bütün dünyada söyleyebilirim bunu ama Orta Anadolu için spesifik söyleyeyim. Ne yazık ki Orta Anadolu'da tarım yapılıyor ciddi bir biçimde. Yani Güneydoğu, Orta Anadolu, Doğu Anadolu'nun tarım yapılan her yerinden bahsediyorum. <gülüyor> Hayvancılığı da buna katarak Doğu Anadolu'yla aslında katıyor oluyoruz. E, ne yazık ki bizim... Ee, tarım kuşlarımız sayısı günden güne azalıyor. Sadece bizde değil Avrupa Birliği'nde de azalıyor. O yüzden ciddi ciddi destek verilmesi gerekiyor. Diyeceksiniz ki niye azalıyor? Tarım Avrupa dolda bitiyor, çiftçilik azalıyor, hani kendi kendine yeten bir ülke değiliz artık vesaire. Aslında şöyle oluyor. Daha önceden söylemiştim bir 5-10 dakika önce galiba. Ee, bu Tarım kuşları, bozkır kuşları tarımla beraber, insanla beraber evrimleşti son 12 bin yıldır. Yani hı hı. insan bu, bu alanları, toprakları yaklaşık 10-12 bin yıldır ekiyor, biçiyor. Dolayısıyla kuşlar da bu zaman zarfında buna adapte oldular. Ama son 50 yıldır, 100 yıldır çok hızlı bir şekilde iklimle ve tarım politikalarındaki değişiklikler, tarım uygulamalarındaki değişikliklere adapte olamıyorlar. Ne o zehire adapte olabiliyorlar, ne o gübreye, ne o makinelere adapte olabiliyorlar. Dolayısıyla e, çok hızlı bir şekilde ne yazık ki özellikle yırtıcı kuşlar bu büyük toy gibi kuşlar da başta olmak üzere e, nesilleri birçoğunun tehlike altında ve olmak üzere yaygın kuşlar diyoruz bunlara. Çünkü tarım kuşları oldukları için ama serçe bile yani o kadar söyleyeyim. Hani bırakın toyu, e, işte küçük kerkenizi, bozkır kuşlar ama şehirlerimizdeki, köylerimizdeki serçe bile Ee, tehdit altında artık yani Avrupa Birliği ölçeğinde bununla ilgili olarak Avrupa yaygın kuşları izleme araştırması var hı hı. uzun yıllardır yapılıyor Türkiye'de de yıllar önce başladı ama şu anda çok aktif olarak devam etmiyor bu çalışmaların sonuçları belli bir zaman zarfında değerlendirilip Avrupa Birliği'nin tarım müktesebatını etkiliyor direkt hangi kuş hangi alanda ne olmuş ne bitmiş ona göre tarımsal politikalar teşvikler üretim modelleri geliştiriliyor ki Ee, bu şekilde tarım promote edilsin Ona göre e, bir şey yapılması gerekiyor mu Gerekmiyor mu Politikalara ne yönde bakmalıyız Ciddi bir şekilde e, kullanılıyor Ama Türkiye'de ne yazık ki e, Bu sistem henüz hala yok Siz yani, de sadece şu anda. Buyur. Şöyle bir gösterge e, Yaygın kuşlar Yani tarımın iç olan olan kuşların Sayısı ne kadar azalıyorsa Aslında biz o kadar kötü yiyecek yiyoruz İlaçlı, zehirli, e, evet. aynen kuşların sağlığını etik olmayan kuşların sağlığına zararlı olduğu kadar bizim de sağlığımıza zararlı. Biz de bunun sonuçlarını kanser ve beslenmeye bağlı bir sürü başka problem olarak yaşıyoruz. Ama bir türlü görmemezlikten geliyoruz. Böyle problemler ortaya çıkıyor ve yine tarımdaki düzelme kuşların ya bu yaygın kuşların artışından gözlemlenebiliyor. Tabii, tabii şüphesiz. Yani tam olarak buradan. Ee, şey yapabiliriz. Yani anlayabiliriz. Zaten dediğim gibi bu kullanılıyor. Bizim ülkemizde her ne kadar kullanılıyor mu dünyada kullanılan bir sistem. Orta Birliği'nde özellikle. Hı hı. Ee... Serçeler dedin, serçeler çok hızlı azalıyor. Bunun şehirdeki yaşam biçimimizle de çok ilgisi var aslında. Şehirlerde de çok hızlı azalıyor. Ben kuşlar konusunda en çok örnek verdiğim konudur. Ne kadar serçe duyuyorsunuz diye artık. Ee, bu konuya ilişkin çalışmalar ne aşamada yaygın kuşu izlemesine bir ara bahsettin ama biraz detay var mı acaba? Yani 2008-2009'larda başlamıştı bu proje. Sonra 2011-2012'lere kadar böyle çok az katılımla Türkiye'nin belli yerlerinde hani pilot olarak uygulanmaya başladı ama şu geldiğimiz noktada galiba bitti artık yapılmıyor bizim kadarıyla yapılıyorsa da muhtemelen dediğim gibi yine üç beş kişinin ya da on kişinin hani gönüllü olarak yaptığı bir şey ama normalde bunun alfabiline olduğu gibi çok kalabalık kişiler tarafından yani çok basit bir çalışma zor da bir çalışma yapılıyor olması lazım ki iyi bir sonuç versin. Ee, dolayısıyla hani o yönde bir e, iyi bir şey söyleyemeyeceğim. serçelere baktığımız zaman da ne yazık ki kente bakmamız gerekiyor. Köylere bakmamız gerekiyor. Yani bir şekilde insanla bağlantılı bir kuş o. Ee, selçe tüm Avrupa'da azalıyor. Türkiye'de de e, kimse bunu gidip bakıp saymıyor ama Avrupa'daki gibi. Biz azaldığını biliyoruz çünkü kentlerimizde bahçe, park azalıyor. Yani o hayvanın yaşaması... Üremesi gerekiyor Yemek yemesi gerekiyor Bunu yapabilmesinin tek yolu da Eski geleneksel tip evler Arkasında o bahçeler olan evler Taş mimari O işte ahşap yapılar Kentlerimizdeki park bahçe Bunların temel beslenme Yaşam alandır. Ama biz ne kadar çok dikey mimari Rezidans vesaire vesaire yaparsak Bu hayvanları o kadar çok ...aslında yok etmiş, uzaklaştırmış oluyoruz. Şunu da buyurun. Sözünü tamamla lütfen Ferdi. E, dolayısıyla kentlerin... E, ...bu halde olması... ...özellikle İstanbul gibi büyük kentlerin... ...sadece İstanbul değil ama diğer kentlerimiz de öyle. E, yani... ...biyolojik çeşitlilik, işte o kültürel uyum falan... dikkat edilmeden yapılan kent mimarisi... De şehir planlama örnekleri <gülüyor> e, Uzun vadede de yiyemiyoruz Zaten çok kısa zamanda olup bitmeye Başladı her şey evet, bu her Hayatımızı iklimi, her alanda zorluyor etkiliyor. Evet e, bu Programımızın yavaş yavaş sonuna geldik Bitirmeden önce e, Şunu da belirtelim e, eksik kalan kısımlar Lütfen sen tamamla Ferdi hı hı. Bugünlerde kuşların peşinde Gitmek bozkırda aynı zamanda Yem yeşil ve çok renkli bir doğanın içinde yolculuk yapmak demek e, Yani Yani e, Yolculukta ulaşacağınız amaç kadar o yol da çok güzel olacak. Ee, özellikle Anadolu'nun birçok yerinde şu anda kelebek göçü yaşanıyor. Evet. Diken, Diken, kelebek. Kelebekleri. <gülüyor> Diken kelebekleri inanılmaz e, görülmemiş bir yoğunlukta e, Anadolu'nun her tarafında uçuyor. Bazen gökyüzüne bakarsanız e, ya da etrafınıza bakarsanız bunları da görebilirsiniz. Ayrıca gelinciklerin ve lalelerin de zamanı tam. Evet. Ee, onlar da sizi Bozkır'da karşılayacak bütün güzellikleriyle. Senin aklına gelen farklı şeyler var mı? Eber sarısının tam açtığı zamanlar yine toy bölgesi. Şu anda yani bütün soğanlı bitkilerin e, en güzel olduğu zamanlar onlardan en güzel gruplardan biri de senin dediğin gibi laleler özellikle orkideler e, toroslar boyunca Ege Akdeniz'de şu anda en çok orkideyi ...görebileceğimiz zamanlar orkideyi görüp koparmıyoruz. Bunu söylemek <gülüyor> evet. gerek Onlar öyle güzeller. Yani onu fotoğrafını çekin, bir şeyler yapın cep telefonunda ama ne olur koparmayın. Yumrusunu falan da almayın. Çok böyle istisnai canlılardır o canlılarda. Dolayısıyla hani şu anda senin söylediğin gibi bozkırın en güzel zamanı da buna kilim vakti diyorum. Kilim vakti Çünkü böyle güzelmiş. tarlalar sürülüyor. Belli tarla nalisa bırakılmış, bellisinden böyle buğdaylar çıkmış, yulaflar... yeşermiş ortalık Boskır Böyle yukarıdan bakıldığı zaman e, Hakikaten bir kilim gibi Mozaik gibi görünür şu anda e, Boskır. o yüzden bence en güzel zamanı Boskır'ın. şu anda e, Vakti olanlar fırsatı olanlar Gidip görsünler eminim kendileri için bir şeyler Bulacaklar orada Çok teşekkür ederiz Fardı katıldığın için Zaman ayırdığın teşekkür için ederim. kolay gelsin Çok teşekkürler. teşekkürler iyi çalışmalar Bugünlük de programımızın sonuna geldik Can